Ey iman edenler, ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz bülü uçağına ermemiş olanlar, günde üç defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.